Evet özel programda Gezi programında tekrar beraberiz Ömer Madre, bendeniz, Can Tonbil ve Özdal Akdeniz birliktesiniz. Merhabalar tekrardan. Evet merhaba ve tekrar şeye dönelim Gezi Park'ın en önemli konularından birisi bugün. Her gün aşağı yukarı Cengiz Aktar'ın da biraz önce söylediği gibi her gün konuşan Erdoğan'ın polisi öven ve gezi parkı eylemlerine katılanları da e, bayağı eleştiren iftar konuşması. İftar konuşmasıydı. Evet. Aylardır her türlü vandalle, hukuksuzluğa, vandalla, hukuksuzluğa, şiddete karşı mücadele eden, sabırla tahammül eden polisimiz hedef gösteriliyor. Eylemcilerin sırtı sıvazlanıyor dedi. Birazcık kulak verelim. Aklı Selim'den, Sağduyu'dan Özellikle yasaların size tanıdığı yetkilerden dışarı çıkmamak suretiyle de onlara gereken dersi vermiş olacaksınız. Onlar sizi tarih etmek için her türlü çirkin eylemin içine girebilirler. Her türlü adap dışı söylemi kullanabilirler. Ama siz hukukla, edeple, adapla hareket ederek onlara dersini bildirmelisiniz. Bunların panzehri, İnanın sadece budur. Değerli kardeşlerim. iyi, iyi, iyi bir öğüt Eceksiz veriyor. Ders vermek. Hukuk içinde kalın. kalın. Adapla, edeple davranın. Ne olursa olsun tahrikler diyor. Bu çok başbakanın, bir başbakanın söylemesi evet, gereken evet, şeyler bu, bu noktaya kadar sizinle fikrim Fakat ders verme mevzusunda biraz benim kafam karışıyor açıkçası. Yani polis ders verici. ...kıvamında mı ee, karşımıza çıkacak, karşına çıkacak insanların? Bu noktaya belki de biraz... Polisin böyle bir gibi. görevi yok tabii. Ona güvenliği sağlamak ve ders... ...ama ders vermeyi de metaforik olarak kullanıyor. Kendisini de esas itibariyle yıllardan beri bir öğretmen... ...hatta baş öğretmen olarak konuşlandırdığı söylenebilir başbakanın. Dolayısıyla yani böyle de... Metafor da yani bu metaforu ne şekilde kullanacağız? Kim kime ders veriyor ya da niye ders veriliyor ya ders vermek polisin görevi mi? Bunu da düşünmek gerekiyor galiba. Ama tabii konuşmada bizim polisimiz toma ile suyu da kullanır, yeri geldiğinde biber gazı da kullanır. Bunun için yapar güvenliği tesis için. Bakın Amerika'da 17 yaşındaki bir zenci genç öldürüldü buyurun kıyası yapsınlar bize akıl verenler önce kendilerine baksınlar diye de kafiyeli konuşmuş. Bunun içerisinde de aslında güzel bir noktayı yakalayabilmek mümkün. Amerika Birleşik Devletleri'nde olan olaylardan haberi var galiba Başbakan Erdoğan'ın. Bundan önceki Wall Street eylemlerine dair herhangi bir şey söylememesine rağmen Gezi Parkı olaylarının hemen ardından Wall Street eylemlerinde de insanların öldürüldüğüne dair bir bilgi vermişti. Sonra bu yalanlanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri tarafından yani büyük elçiliği tarafından evet. ama dediğin doğru yani ile ilgili büyük direniş hareketiyle parktaki Rockotte Park'ında başlayan sonra Amerika'nın bütün eyaletlerine yüzlerce şehrine yayılan ve sonunda da polis tarafından amansızca bastırılan hareket için bir şey söylememişti ama şimdi Treben ile ilgili söylüyor. Fakat maalesef yani 17 yaşındaki izlenici gencin öldürülmesini polisin yapmadığını da bir e, mahal, ya, yani kerameti kendinden menkul aslında. Bekçiliği de işte e, sitenin bekçiliğini vermiş olan özel bir e, korumadan bahsediyoruz ve bütün Amerika'da Hop oturup hop kalkıyor. Ayakta yüzlerce şehirde yapılıyor. Yüzce evet. aşkın şehirde protestolar var ve Başkan Obama bile buna aykırı yani buna itiraz eden konuşmalarda yaptı. O yaşlarda olsaydım benim de başıma gelebilecek olan bir hadiseydi bu. şeklinde bir evet. açıklaması vardı Başkan Obama'nın. Şimdi bize akıl verenler önce kendilerine baksınlar. Söylemi tabii çok uzun zamandan beri kullanılıyor ama bunun. E ...çok rastlantısal olarak da önemli bir şey oldu. Denge e, bir cevap gibi ve aralarında Susan Sarandon, David Lynch ve Sean Penn gibi... E, ...pek çok ödüllü sinemacıların bulunduğu bir grup ünlü uluslararası Türkiye Başbakanı'na açık mektup başlıklı bir metinle... Gezi Parka eylemlerinde uygulanan polis şiddetini kınadı. Yani Başbakan'ın dünkü konuşmasında, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde iftar konuşmasında söylediklerinin tam aksi yönünde bir kanaat var uluslararası e, sanat ve düşünce camiasında. Yani metinde Gezi Parka eylemlerine karşılık olarak düzenlediği milli iradeye saygı mitinglerinin Almanya'da Adolf Hitler... Nazi diktatörü faşist Adolf Hitler döneminde düzenlenen mitinglere benzetiliyor. Nürnberg toplantısına benzetiliyor özellikle de. Ve tü, tü, bu grup diyor ki Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne e, taraf olduğuna da dikkat çekip... ...beş kişinin ölümüne yol açan olayların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ahimin gündemine gelebileceğini de vurguluyor. Times gazetesinde tam sayfa yer alan bir ilan bu. Türkiye'den evet. de sadece piyanist ve besteci Fazıl Sayın ismi yer alıyor. Evet mektupta Başbakan Erdoğan hitaben, hitaben kaleme alınan bu mektupta Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda başlayıp Türkiye genelinde yayılan bu barışçıl gösterilerin polis tarafından şiddetlice bastırılması kanalıyor. Benzersiz bu. bir şiddetle diyor üstelik yani şiddetlice'nin ötesinde bu çevirde ee, de, de Problem var demeyeyim ama yumuşak bir dille çevirmişler Daha sert aslında bildiri yani İngilizcesine bakıldığı zaman Untold Brutal Force diyor Yani dile getirilemeyecek kadar Büyük zalimce bir sert e, kuvvet kullanımı oldu Evet. Diye de terim var. Rakamlarda yer verilmiş aynı zamanda. Yani olaylar sırasında beş kişinin öldüğü biber gazının rastgele kullanılması nedeniyle on bir kişinin gözünü kaybettiği ve sekiz binden fazla kişinin yaralandığı da e, mektupta hatırlatılan e, rakamlar içerisinde bulunmakta. Evet yani Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nın tarifsiz bir acımasızlıkla boşaltılmasından yalnızca günler sonra İstanbul'da Nürnberg toplantısını andıran bir miting düzenleyerek tek suçları dikta yönetiminize muhalefet etmek olan karşı çıkmak olan 5 ülkeye tam bir saygısızlıkta bulundunuz gibi bir ifade kullanılmış. Göstericilerin çapulcu veya dış destekli teröristler olarak tarif edilmesine de tepki gösteriliyor. Yani Çin'de ve İran'da tutuklu bulunan gazetecilerin toplamından fazla tutuklu gazeteci var diyor. Ve gerçekte onlar sadece Türkiye'nin kurucusu Kemal Atatürk'ün belirlediği şekilde laik cumhuriyeti olarak kalmasını isteyen gençlerdi demişler. Evet mektubun son bölümünde ise Başbakan Erdoğan'ın Avrupa liderlerinden gelen eleştirileri Türkiye'nin egemen devlet oluşu ile karşılık vermesine değinilmiş. E bu şekilde karşılığından bahsetmiş. Evet, onlar kendilerine baksınlar evet, dedikleri evet, işte o. Türkiye'nin 1949'dan beri Avrupa Konseyi üyesi olduğunu hatırlatmış bu ünlüler ve Avrupa İnsan, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin altında imzası olan Türkiye'nin son olaylarla ilgili yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde savunma yapmak zorunda kalabileceğini de söylemişler. Evet, Dava... ...uyarısı da var yani evet. ve sadece... ...imzası yok tabi, Türkiye taraf... ...ona aynı zamanda yani... ...imzanın ötesinde... ...bir onay da var, meclisinden... ...geçmiş ya bu insan hakları sözleşmesi... ...yani... ...sinemacılar bol... ...Altın Palmiye Ödüllü David Lynch... ...yönetmen, Oscar Ödüllü Oyuncular... Susan Sarandon, Sean Penn... ...Ben Kingsley, Sir... ...ve yine Oscar Ödüllü Senaristler... ...Sir Tom Stoppard... Christopher Hampton Lord Julian Fellows ve şindlerin listesi filminin yapımcısı Branko Lustig de bunlardan bazıları evet. ayrıca da Türkiye'de Atatürk biyografisiyle bilinen tarihçi Andrew Mango ki kendisi açık radyoda da konuk almıştık yıllar önce Türkiye'lilerle Kıbrıslıların yoğun olduğu Kuzey Londra'yı parlamentoda temsil eden milletvekili Jeremy Corbyn'in de ...imzası var bu açık mektubun altında. Bu vesileyle şeyi de hatırlatalım. Daha önce de... ...hem ilk daha... ...başında bu, bu Türkiye'de gezi direnişi başlar başlamaz. Noam Chomsky'nin, Susan Sarandon'un gene... ...Hanif Kureyşi'nin... Terry Gilliam'ın, Paul Schrader'ın, Matthew Kasowitz'in, Bianca Jagger'ın da aralarında bulunduğu bir açık mektup daha yazılmıştı. Biz dünya vatandaşları olarak son derece hüzünlüyüz ve kaygılıyız bu aşırı şiddet kullanımı karşısında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına karşı polisin. Daha bu başta yapılmış. 5 Haziran tarihli bir mektup bu. Şimdi... 25 Temmuz'dayız. Yani iki aya neredeyse doğru giden bir zaman önce yazılmış bu, bu şeyde. Ve Türkiye'de medyayı da eleştiriyor. Neden bu şiddeti ve vahşi şiddetini polisin medya koymadı diye. Ve Türkiye hükümeti bütün bu şeylerin garantisini verebilir mi? Bu şiddetin hemen durdurulacağını ve nihayet halkına kulak verecek mi diye devam eden bir şeydi. Böyle bir şey de vardı. Bir de filozoflardan polis şiddetine karşı bildir. Yani Bütün dünyanın önde gelen düşünürleri, sanatçıları, yazarları ve çizerlerinden gelmişti. O da Slavoj, Žižek, Jakob, Rogozinski... Michael Taussig ve Gianni Vattimo gibi pek çok filozof. Jean-Luc Nancy, Antonio Negri, Jacques Rancière gibi pek çok isminde imzadığı bir şey vardı. O da iktidarın ve başı Başbakan Erdoğan'ın uzlaşmaz tutumundan oldu diyor. Çoğu barışçıl olan göstericilerin karşısında... Polisin sergilediği şiddet aşırıdır demişti. Kimisi ağır çok sayıda yaralı bulunmaktadır diyordu. Bu da eski tarihliydi. Çok başlarında olayın ve totaliter bir rejime doğru yönelerek Türkiye'nin geleceği için hiç iyi şeyler vaat etmeyen bir hükümetten hesap sorması gerekir. Uluslararası kuruluşlar ve dünyada demokrasiyi savunan herkes diyordu. Evet yeni gelen bir mektup daha var. Bu da Dünya Tabipler Birliği'den geliyor. Hekimlere yönelik saldırılara son verilsin. Türkiye biber gazı satışı durdurulsun ee şeklinde bir açıklama bu. İnsan hakları için hekimler örgütü, Dünya Tabipler Birliği, Alman Tabipler Birliği ve Avrupa Doktorları Daimi Komitesi gibi dünyanın önde gelen hekim örgütleri Başbakan Erdoğan'a gezi parkı mektubu göndermişler. Mektubun altında dört imza var deniliyor bir anetin haberinde. Donna Mackey, Doktor Omar Kolibar, Profesör Doktor Frant Ulrich Montcomedi ve Doktor Catherine Fish. E, e, ama bu imzalar yalnızca kendilerini temsil etmiyor deniliyor haberin içerisinde imzalar neredeyse tüm dünyada mesleklerini tıbbın ve kimliğin il ilkeleriyle insan haklarının gereğine uyarak yapan tüm hekimler adına atıldığından bahsedilmiş. Ve hekimler ve gazeteciler dünyalıdır şeklinde bir açıklama da var. Bir altı çizilen nokta da var. Hekimlerin ve gazetecilerin bir özelliği de dünyanın her yerinde kendi kimlikleriyle mesleklerini uygulayabilmeleri ve doğru bildiklerini söyleyebilmeleridir, söyleyebilmeleridir deniliyor. Bir savaşın ortasında bile onlar her zaman hekimlik ve gazetecilik görevlerini ifşa ederler denilmiş. Ve bu dokunulmazlık hali onların yaptığı işten kaynaklanır ve sözleri dinlenir yaptıkları kabul edilir deniyor. Dünya hekimleri şu anda hem Türkiye hekimlerin hem de onların hizmet verdiği sağlık hizmetlerine gereksinim duyan halkın yanında bir duruş sergiliyor deniyor ve altında da ortak mektup da e, bazı noktalarında altı çiziliyor. Bir yandan in internet sitesinden de görebilmek mümkün bu haberi. Evet yani uluslararası e, af örgütü e, sınır tanımayan e, doktorlar sınır tanımayan gazetecilerin de yani onun gibi önemli uluslararası örgütlerin e, birçoğundan da ayrıca bu polisin kullandığı aşırı şiddeti, orantısız şiddeti ve bunun devam etmesi karşısında duyulan kaygıyı dile getiren çok sayıda uyarı ve mektup gelmişti Human Rights Watch Aralarında olmak üzere insan hakları gözleme örgütü daha yeni onun da Emma Sinclair webden e, yapılan açıklamayı da okumuştuk zaten. Ve bu e, devam ediyor. Çok e, büyük bir e, daha önce başka e, diktatoryal diyebileceğimiz otoriter yönetilen toplumlarda çok örneğini gördüğümüz bir duruma doğru sürükleniyor. Türkiye bunu da e, esefle kaydetmek zorundayız evet, kaygıyla. Yani, yani büyük bir yalnızlığa doğru gitmekte dünyanın e, uluslararası vicdanlı kişi, birey ve kuruluşlarının arda arda gelen şeyleri, arda arkası kesilmeyen bu baskı devam ettiği için çünkü... Ee, ona karşı e, gittikçe artan, dozajı da artan Nazi e, Almanya'sıyla benzerlikleri de dikkate çekilmeye başlandı artık. E, büyük bir yalnızlığa doğru e, sürüklenebileceği kaygısını taşıyor insan içinde tabii. Evet kesinlikle Ç yani e, tepki gösterilmeyecek gibi olmayan e, durumlarda ortaya çıkıyor. Yani Gezi direnişinde... ...deniliyor Biyanet'in haber sitesinde. 105 gazeteci darp edildi. 28 gözaltına alındı. 2 gazeteci cezaevine gönderildi... ...den bahsediliyor. Ve Nisan-Haziran döneminde... ...66 gazeteci ve 27 dağıtıcının... ...zaten hapiste da aynı şekilde... ...altı çiziliyor bu noktanın da. Ve buna karşılık da mesela... ...Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da... ...şey diye konuşabiliyor yani. E, büyük bir... E, ...rahatlıkla gösterin bir tane... ...yazdıkları çizdiklerinden dolayı. Hapsedilmiş gazeteci gidip elini öpeyim şeklinde bir üslupla. Bir de gezi protestolarıyla ilgili bir başka şey var. Bu büyük bir yalnızlık meselesi ve yalıtlanmaya doğru gitmesi kaygı verici bir şey. Bir de polisle ilgili olarak bir ilginç haber var. Onu da ekleyelim ve bugünü de öyle tamamlayabiliriz herhalde. İzmir Emniyeti'nin gezi protestolarıyla ilgili 8 bin polis için ikramiye verilmesi isteği Emniyet Genel Müdürlüğü'nden geri dönmüş. Evet. Başta çevik kuvveti olmak üzere çeşitli birimlerdeki polisler işte görev üstlenmişler yaklaşık bir buçuk ay 45 gün boyunca ve bunlara da... Emniyet Genel Müdürlüğü de yazı yazıp protestolarda görev alan personelin kendilerine bildirilmesini ikramiye verileceğini bildirmiş. 8 bin polis için 6 ay ikramiye verilmesi isteğiyle de karşılık vermiş İzmir Emniyeti de Genel Müdürlüğü. Ee, bu sekiz bin personelin iki bin beş yüze ikramiye istenilen ay sayısının da dörde düşürülmesini istemiş. Bu bir pazarlık evet, gibi evet, bir şey. Şir... Biraz daha aşağı düşün. Az kişiye ikramiye verelim. Şey, Zamını da biraz düşürün. Bu arada da şeyi gözünün önüne getirebiliyorsun El değil, değil mi? Evet. sıvı evet, da olur ya böyle. Sürekli eller birbirini bırakmadan Emniyet Genel Müdürlüğü'nün eli İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün elinde. Evet ama Daha yani aşağısı olmaz mı diye. Yani 8000'i 2500'e indirin diyorlar. İnsan şaşırmadan da yapamıyor. Örneğin dün konuşuyordu Başbakan Erdoğan. Polis farklı, asker farklı, bekçi farklı, memur farklı değil. Bu devlet karşısında hepsi de eşit konuma sahiptir diyordu. İzmir'de, Antalya'da gördük. Masa başında oturan polislerin ellerine nasıl demir, çubuklar, tahta, sopalar alıp e, göstericilerin arasına daldığını gördük. Hatta İçişleri Bakanı da aynı şekilde Güler yayınladığı genelgeyle bu tip şeylerin yapmadığını Söylemişti hatta Antalya'da 3 tane üniversite öğrencisi kendi babası yaşındaki e, polislerden utanmadan dayak yemişlerdi köşeye sıkıştırılıp ya onların da aslında zaman hakkı yok mu diye de insan düşünüyor Onlar da aynı şekilde protestoculara sert bir şekilde karşılık vermişlerdi Ama zaman onların e, da haklı o pazarlık devam ediyor anlaşılan çünkü eller bırakılmamış bu, bu devam ediyor koyun pazarlı gibi şey olmuş İzmir Emniyeti razı gelmemiş polisler arasında ayrımcılık olacağı düşüncesi isteğinde geri adım atmamış haklı olarak tabii. Yani birisi sopa kullanıyor, deli sopa kullanıyor arasındaki fark mı? Birisi üniforma giyiyor, diğeri üniforma girmeden göstericilere saldırıyor. Hiçbir Yalnız o yok. değil. Bir de nasıl indirirsin sayıyı diyor. Yani 8 bin personelin 2500'e neye göre indireceksin? İşte onu bulmak lazım. Çok sert Kriterli. müdahale edenler, az sert müdahale edilenler nasıl olabilir? müdahale sertlik kriterini gösteren bir araç da olmadığı için henüz o teknolojiye belki de vardır bilmiyorum. Yani, Bu nedenle personelin bitirme diğer, bitirme. diğer kentlerin aksine Dayı ikramiyelerini alamadığı öğrenilmiş İzmir'de kriz var dostlar. Bunu da İzmir'de bir iftar yemeğiyle başbakanın çözmesini bekliyoruz. Evet. Peki bitirelim artık. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.